O güzeller güzelinin huzurundaydık. Yani Allah'ın sevgilisi, Habibi, Mefhar-ı Alem, Hak'ın nuru, mirad Hak olan Muhammed Mustafa'nın huzurundaydık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gene aynı huzurdasın. Eğer gözünden perdeyi kaldırabilirsen aynı huzurdasın. Sizde araç var. Esselamu aleyke kelimesi, muhatap müfrettir. Gayba değildir, muhatabadır. Tahliyette Esselamu aleyke eyyühennebi di diyorsun. Ruhu Muhammed'i e karşısında. Ben göre, sen göremez, senin görmesine o şey olması lazım gelmez.